Bu zeyfe radiyallahu anha şöyle anlatıyor: Hazreti Peygambere giderek "Ey Allah'ın Resulü, aile efradıma karşı çok kırıcı bir dilim vardır. Onun beni ateşe, cehenneme sokmasından korkuyorum." dedim.